Visa Expressi Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Mülayim Bülent Kılıç. Selam ber dostane gerekmi. Ezaçık radyo, برنامayı fizan ekspres İranmış nevit. Milat Bülent Kılıç'ten. İran'da e, durum bildiğiniz gibi. E, ama böyle de derken beni lakayit bulursunuz diye de çekiniyorum doğrusunu isterseniz. E, fakat gerçekten de öyle. Yani irili ufaklı çatışmalar, eylemler, itişip kakışmalar devam ediyor. Emeklilerin, işçilerin eylemleri devam ediyor. samlar, yoksulluk, pahalılık devam ediyor. Kadınlara yönelik baskılar yoğunlaştırılmış olarak devam ediyor. Ama onların da şanlı direnişleri devam ediyor. Sanki her şey bir rutine bağlanmış durumda. Ortam durulmuyor ama büyük ve görkemli bir dalga da oluşmuyor. Elbette yarın ya da ne bileyim 6 yıl sonra büyük bir kalkışma da söz konusu olabilir ve elbette onu izliyor olacağız diyeyim ve bu konuyu şimdilik üzülerek de olsa bir kenara bırakmış olayım. Ben son bir yılda özellikle İran'a odaklanmış durumdaydım. Aylar boyunca da daha çok ayaklanmalar sürecinde bestelenmiş şarkılara yer vermiştim programda. Bu nedenle bugün yeniden Tacikistan'a ve Özbekistan'daki Tacik azınlığın yaşadığı coğrafyalara uzanalım diyorum. Elbette çok çarpıcı, çok kaliteli, çok yeni bir şeyler yok şu an elimizde. Çünkü bu ülkeler, bu coğrafyalar yoksulluğun, piyasa egemenliğinin ve yozlaşan kültür ortamının coğrafyaları diyeyim. Ve bu saydığım gerekçeler, bu saydığım koşullar ne yazık ki yeni şarkıların üretilmesine, yeni müziklerin özgürce üretilmesine çok olanak vermiyor. Dolayısıyla dönüp dönüp aynı şeyleri dinlemek, çalmak zorunda kalıyoruz. E, ...bugün çalacağım parçaların bir bölümünü de daha önce size zaten dinletmiştim. E, öte yandan e, farklı zamanlarda, farklı programlarda yer alan bu şarkıları... ...hiç bilmeyen, hiç dinlememiş olanlar da çıkacaktır. Umarım ki onlar da e, haz duyarlar. İlk olarak Tacikistan'ın son 30-40 yıllık müzik kültürüne önemli katkıları olan... Daz ...Daler Nazarov'dan seçtiğim e, parçaları dinleyeceğiz... Fizan Ekspresi programının sinyal müziği de zaten Nazarov'un iki ayrı parçasından alınma bölümlerden oluşuyor. Bugün ilk olarak onun Rusça söylediği adı Yasnavav Puti yani sanırım yine yollardayım adlı parçasını dinliyor olacağız. Buyurun. Tacik sanatçı Daler Nazarov'dan dinledik. Ee, Nazarov giderek yaşlanıyor ve epeydir yeni bir albüm çıkarmıyor. Son yıllarda bir iki konser verdi ve sanki daha çok içine kapandı. E, bu arada da bilgeleşti, hatta erdi diyebiliriz. E, fakat onunla çalışan, e, onun yetiştirdiği kimi gençler var ve onlar da e, nicedir Tacikistan sahnelerinde yer almaya başlamış durumdalar. Şimdi de Daler Nazarov'un Mestem yani Sarhoşum adlı şarkısını dinleyelim. Ee, Nazarov bu parçayı Luna Papa adlı film için yapmıştı. Ee, sarhoşum, sarhoşum, Canan'ın kokusuyla sarhoşum diye başlıyor şarkı. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Ee, bu yeni dönemde Fizan Ekspresi artık iki haftada bir e, cumartesi günleri ve aynı saatte yani 15'te yayınlanıyor. Taler Nazarov'dan bir şarkı daha dinleyeceğiz. E, bu da Surudi Neki, iyilik şarkısı adını taşıyor. E, şiiri ise 20. yüzyıl Tacik şiirinin önemli şairlerinden olan Layık Şirali'ye ait. Sevda dünyası, yani gam dünyası diye de e, çevirebiliriz bunu. Sevda dünyası geçer, geçer gönüllerin kederi. Geçer sıramızda bizim ama göğün altında Tıpkı sonsuz topraklar gibi iyilik kalır, ölümsüz, diyor şarkı. Tacik müziğinin çok beğenilen, artık klasikleşmiş sayılabilecek bir şarkısıyla devam edeceğiz. Ee, parçayı bir zamanların Tacik müziğinin iki önemli, iki beğenilen müzisyeni olan Aziz Vahabo ve Nigine Raufova seslendiriyor. Gulbe damane toem, yani eteğindeki gülüm, çiçeğim, diyor şarkı. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Bu kez de Aziz Vahabov'un tek başına seslendirdiği bir şarkıyı dinliyor olacağız. E, şarkı aslında bir Afgan şarkısı. Kimi kaynaklarda parçanın ustad Brişna'ya ait olduğu söyleniyor. E, Kimilerinde ise Üstad Medediye'ye ait olduğu söyleniyor. E, ben e, nedense Medediye'ye ait olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mededi e, yalnız bir icracı değil, bir müzikologtu da, bir müzikolog da e, aynı zamanda çok uzun yıllar boyunca Kabil Radyosu'nun yani Afgan Radyosu'nun başındaydı ve yığınla müzisyene ön ayak olmuştu. E, onları Afgan müziğine kazandırmıştı. E, bu parçanın bir yığın yorumu var. E, hatta aynı şiirden bestelenmiş başkaca şarkılar da var. E, parçanın adıysa Men lale Azadem yani... Ben özgür bir laleyim, ben özgür bir laleyim, kendim büyür, kendim kokarım diyor şarkı. Bu kez de Taciddin Muhiddin'den bir Tacik parçası dinliyor olacağız. Parça Yek Hendekon Ey Gul adını taşıyor. Parçadaki bu dım tıs, dım tıs kısmına çok takılmamanızı öneriyorum. Çünkü hep dediğim gibi Tacikler ve Afganlar yoksul halklar. E, kısıtlı olanakları var ve bu olanaklar içerisinde, bu olanaksızlıklar içerisinde kendi kültürlerini yaşatmaya, var etmeye çalışıyorlar. E, ama bence bu hoş bir şarkı. E, şarkı şöyle başlıyor. Bir gülümse de gül, gülümse işin senin sadakadır. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Bu kez de Tacik sanatçı Semender Puladov'un daha önce de çaldığım bir parçasını dinliyor olacağız. E, parça Allah lob, Lobelubem adını taşıyor. E, uzunca ve bana kalırsa ilginç bir parça. Bildiğiniz gibi 9 Mayıs eski Sovyet halkları için önemli bir gündü. E, şimdilerde ise sanıyorum en çok Ruslar sahip çıkıyor bugüne. E, oysa bu tarih Sovyetlerin Nazileri yenilgiye uğrattığı tarih olarak... Bütün Sovyet halklarının onur duyması gereken bir tarih bence. E, Ruslar bugünü zafer bayramı olarak kutluyorlar, kutlamaya devam ediyorlar. E, bu yıl o günlerde bir haber yayınlandı. Farsça e, haber sitelerinden birinde bir haber yayınlandı. Fakat ben o günlerin hayhuy içinde e, bu haberden size söz etme olanağı bulamadım ve şimdiye kaldı. E, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Sovyet ordularının içinde Özbeklerden Yakutlara, Türkmenlerden Taciklere kadar her halktan e, askerler vardı ve bunlar her cephede savaşıyorlardı. E, bu hikayede bir Tacik askeriyle ilgili e, bu anlattığımız kişi, anlattığım Tacik askeri e, Nazilerin eline esir düşüyor ve ünlü toplama kamplarından birine gönderiliyor. Bir süre sonra da oradan kaçmayı başarıyor ve Polonya direnişçilerine katılıyor. Bu kamptan kaçmayı başarabilen 17 kişiden biri oluyor. Fakat Polonyalılar bu durumdan işkilleniyorlar. Acaba Naziler haramıza bir casus mu yerleştiriyor diye düşünüyorlar. Bu nedenle Tacik askerini sınamak için ona bir bir ardınca birçok zorlu görev veriyorlar. Ölümcül görevler bunlar. E, fakat Tacik askeri her defasında başarıyla e, görevi tamamlıyor ve birliğine geri dönüyor. Bunun üzerine de büyük bir e, hayranlık kazanıyor e, ve ona Tacik adını veriyorlar. Sonrasında e, bir kuşatma sırasında öldürülüyor. Ve ailesi bir daha hiçbir biçimde haber alamıyor kendisinden. Ta ki 1973 yılında bir Sovyet yönetmeni bir belgesel yapmak üzere Polonya'ya gidene kadar. O günlerde Sovyet yönetmeni Polonya'da yayınlanan bir gazetede bu Tacik askeriyle ilgili bir habere rastlıyor. Gazeteyi alıp Moskova'ya götürüyor ve oradan da Tacikistan'daki ailesine yakınlarına haber ulaştırıyor. Böylelikle e, Tacik askerin kız kardeşi çok uzun yıllar sonra kardeşinin macerasını başına gelenleri öğrenme olana buluyor. E, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllarda belki çok iyi hatırlayamıyorum. E, Polonya e, hükümeti, devleti bu Tacik askerine bir e, onur nişanı verdi gıyabında. E, şimdi... Bugüne adanmış bir şarkı dinleyelim diyorum yani 9 Mayıs'a adanmış yani e, Zafer Bayramı'na adanmış onun için bestelenmiş bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı size daha önce de çalmıştım. Şarkının adı Ey de Zafer Mübarek yani Zafer Bayramı kutlu olsun. E, şarkıyı Sovyet Tacikistan'ın efsanevi şarkıcısı Şayeste Mulla Canova seslendiriyor. 1925'te Tacikistan'da dünyaya gelen 2010 yılında New York'ta ölen Buharalı muhteşem sesli sanatçı şayeste Mulla Canova'dan dinleyeceğimiz Muhabbet adlı şarkıyla bu programı da kapatmış olalım. Ta Berna Diger, Golu Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.